Merhabalar, iyi haftalar. Bu hafta Hariçten Sanat Programı'nda Paris'teyiz. E, Fransa'nın ve Paris'in sonbaharda en önemli iki uluslararası etkinliği sayılabilecek E, Parifoto'dan bahsediyor olacağız Diğeri Fiyak Ekim ayında görsel sanatlara ayrılmış bir sanat fuarı Parifoto ise Adından da anlaşılacağı üzere Tamamen fotoğrafik Medyuma dair Uluslararası bir fuar e, Ve 20. yılını Kutlaması bakımından da özellikle Önemli e, 10 Kasım tarihine itibaren Biletli ziyaretçilere açık olacak Bu fuar ve pazar gününe kadar yani 13 Kasım akşamına kadar da devam ediyor. Hemen bu çarşamba e, açılışı ve profesyonel ön izlemesi var. Zaten Türkiye'den de pek çok fotoğraf alanında çalışan isim şu anda ya da bu günlerde Paris'e ulaşmış durumda Bütün bu etkinliklere katılabilmek için. Paris Foto Paris'in tabii ki en önemli uluslararası sanat etkinliği bu nihayet ticari bir fuar. Ama aynı dönemde yani Kasım'ın ilk yarısında Paris bir fotoğraf mabedine dönüşüyor adeta. Fotoğraf alanında sayısız sergi, buluşma, ...ve etkinlik düzenleniyor. Özellikle fotoğraf alanında yayıncılık... ...çünkü fotoğraf deyince fotoğraf kitapları... ...ve fotoğraf alanında yayıncılık da çok önemli bir parçası. E, fotoğraf yayıncılığı ve foto, foto kitapları üzerine de... ...etkinlikler, buluşmalar, ödül törenleri e, söz konusu. Şimdi odağımız olan Parifoto'ya gelecek olursak... ...1997'de kurulmuş bu fuar... 9 Kasım'da ön izlemeyle başlayacak oldukça büyük ölçekli bu yıl 60 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor 153 galeri var dünyanın farklı coğrafyalarından maalesef bu yıl içlerinde Türkiye'den bir galeri söz konusu değil ee, Bu 153 galeriye ilave olarak 30 uluslararası yayıncı, yayın evi de programa katılıyor. Aynı zamanda kar amacı gütmeyen çeşitli koleksiyon seçkileri, sergiler, tartışma, konuşma programları, ödül törenleri de düzenleniyor. Biraz tarihçesine bakacak olursak 97 yılında başladığında elbette fuarın içeriği ya da ölçeyi daha Dardı. Ama 99 yılında dahi yani birkaç yıl içinde 80 civarı galeri programa katılmaya başladı. Ee, i̇lk yıllarda 2012 yılına kadar hatta e, her yıl bir teması ya da bir e, saygı duruşu vardı. Örneğin moda ve fotoğraf konu başlıklarından biri olmuştu yine 99'da. E, Şirketlerin fotoğraf koleksiyonunun odaklanılmıştı 2000 yılında. Hatta böyle e, David Lynch gibi son derece kültleşmiş hem sinema yönetmeni olarak hem sanatçı olarak bir isimin de anısına yapılmıştı 2012 yılında. E, çok çeşitli yerlerde gerçekleştirildi ama 2011 yılından beri Paris Parifoto FIAC'ın da yani Görsel Sanatlar Fuarı'nın da düzenlendi Grand Palais. LANEF bölümünde düzenliyor. Burası çok büyük bir alan gezmek için bir tam gün hatta birkaç gün ayırmak gerekli. Ee, ana hatlarıyla programla ilgili bunu söylemek mümkün. 20. yıla özel ne yapıyorlar diyorsanız en önemli yaptıkları şey 20. yıla özel bir yayın hazırlıyorlar. İşte fotoğraf ve yayın nasıl bir arada değerlendirildiğinden bahsettim. Retrospektif bir bakışı olacak. E, bu yayının 1997'den 2017'ye kadar ki e, fuardan seçkiler e, yapılacak. Bunun dışında fuar sadece Grand Palais'deki fuar mekanından ibaret değil. Bir e, dijital ortamda e, tıpkı açık radyo gibi e, yayıncılık hayatının Paris'in önemli radyo kanallarından Radio Nova'da e, dijital ve broadcast olarak e, Paris Foto etrafında pek çok sanatçı, küratör konuşmalar yapacak, e, dijital platformlarda fotoğraflar yayınlanıyor olacak. Radyo Nova'nın web sitesini takip etmenizi tavsiye edebilirim. Bir diğer özellik ise Paris'in en büyük e, garı, trangarı olan Gardı Nord. Çok büyük ölçekli bir fotoğraf yerleştirmesine adeta ev sahipliği yapıyor. Yolu buraya düşenlerin, Paris'e varanların ya da Paris'ten yol alanların e, durak noktası aynı zamanda bu sergi olabilir bunun dışında neler var? Geçtiğimiz yıllar da Paris Foto önemli sanat kurumlarının ve müzelerinin fotoğraf seçkilerinden koleksiyon, fotoğraf koleksiyonlarından seçkiler ağırlamıştı. Örneğin New York'taki MoMA'nın bir koleksiyon seçkisine geçtiğimiz yıllarda yer verilmişti. Bu yıl Centre Pompidou Saint-Pompidou fotoğraf departmanını çok uzun süre önce kurmadı açıkçası. Bu anlamda geç kaldığı söylenebilir. Ama son yıllarda bu alanda atak yaptılar. Şu anda Paris'in e, meşhur Saint-Pompidou Sanat e, Müzesi'nde e, 40 binin üzerinde fotoğraf var koleksiyonlarında. İşte bu koleksiyondan 100 e, parçalık özel bir seçki var. E, Foto kapsamında fuar alanındaki özel sergi mekanında gösterimde olacak. Adı The Pencil of Culture. Kendi küratörlerinin yaptığı bir seçki bu. Ve son 10 yılda fotoğraf koleksiyonuna katılmış işlerden oluşuyor. Son derece önemli uluslararası fotoğraf ustaları var. Bunun yanı sıra e, fuarın sponsorlarından da olan e, J.P. Morgan Banka, özel bankacılık. E, bir photoplay e, Pictures in Pictures diye bir e, sergi bahsediyor. Görsellerin içindeki görsellerin potansiyellerine bakmaya çalışan bir sergi bu. E, 20. yıla özel bu parkurlar 97 2016 yılları arasındaki yayından zaten bahsettim. Kitaplar için imza törenleri ya da kitaplar fotoğraf kitapları ve edisyonları üzerine imza Ve sanatçı buluşmaları var. Sanatçılara kitaplarınızı imza atabileceğiniz. En önemli olan photobook awards var. Yani fotoğraf kitabı ödülleri. Ee, bu alanda bir ödül töreni gerçekleşecek. Cuma günü yapılıyor. Ee, başka nelerden bahsetmek gerekir? Yine foreign sponsorlarından bir bir BMW'nun e, Nesfora koleksiyonundan yaptığı bir çekki var tek tek Leica gibi Huawei gibi eee magazine gibi ştayt, gibi fotoğraf alanında da işbirliği yapmaya açık özel şirketler ya da yayın platformlarının yaptığı seçkiler söz konusu. Bir de e, yine Fransa'nın en önemli fotoğraf enstitülerinden sayılan, vakıflarından sayılan Niyetse Müzesi özel bir koleksiyon seçkisiyle fuara katılıyor. E, dijital bir yerleştirme olacak. Bu e, imaj bankalarından, kendi imaj bankalarından seçilmiş POEM adlı geniş ölçekli bir imaj seçkisi. Dediğim gibi dijital bir yerleştirme. NIEPSE Müzesi'nden, Sansa'nın güneyindeki fotoğraf alanına adanmış önemli müzelerden, vakıflardan biridir. E, bütün bunların içinde bir de The, the Platform, yani Platform başlıklı bir bölümde var. Bu bölüm konuşmalar ve söyleşilere adanmış dört günlük, e, oldukça deneysel bir Forum sadece fotoğraf alanından değil görsel sanatlar alanından da pek çok ünlü küratör örneğin İstanbul BNR'inden hatırlayacağınız İstanbul BNR'in eski küratörlerinden yani Sofman gibi isimler bu bölümde atölyeler yapıyorlar, söyleşiler yapıyorlar, belli konularda paneller düzenliyorlar. Tam dört gün boyunca tanıklıklar, tartışmalar, mülakatlar söz konusu olacak yine fuar alanının üst ...zaman zaman Fransızca, zaman zaman İngilizce olacak bu sohbetler. Ee, neler var mesela? Bugün fotoğraf nasıl koleksiyonu yapılabilir bir medyumdur? Ee, fotoğraf dilinden nasıl bahsedebiliriz? Yeni estetik dillerden bahsetmek mümkün mü? Ee, fotoğraf üretimi, fotoğrafların bir araya getirilmesi, fotoğrafların sergilenmesi gibi... ...pek çok konuda e, hem sanatçılar hem küratörler ve editörler konu hakkında tartışma yürütüyor olacaklar. Platform bölümünde dört günlük bir forum oldukça deneysel bir program olduğunu söylemek gerek. Bir de asıl bu fuarın içine dikkat çeken bölümlerden biri 153 uluslararası galerinin açacağı standların ve uluslararası bir takım sergilerin yanı sıra prizm yani prizmalar bölümü. Bu bölüm birkaç yıldır fuarın çerçevesine girdi. Özelliği de şu geniş ölçekli eee enstalasyonlar yani fotografik medium kullanarak enstalasyon yapan sanatçıların yer aldığı ya da sanatçıların geniş kapsamlı serilerinin büyük formatta büyük ebatta gösterildiği bir program bu. Ee, burada da Bu yıl 14 sanatçı var ve fotoğraf alanında hem fotoğraf üretimi hem fotoğrafın sergilenmesi aranında yani fotoğraf medyumunun sınırlarını zorlayacak ve büyük ölçüye taşıyacak şekilde yapılan çoğu sipariş edilmiş bu fuar için. Yani bu fuara özel yapılmış son derece istisnai çalışmalar bunlar. Buradaki sanatçıların isimlerini zikretmek istiyorum. Thomas Barrow, Edward Kurski, Takis Kordon, Noemi Kudal, Antonio Hernandez, William Klein, Sophia Kulik, Jin Lee, Gonzalez, Repreja, Tjalo Rizevic, Petrine Rimes, Ise Suda, Antanas Rutkus ve Penelope Umbrico. Hakikaten burada çok geniş bir sergi söz konusu. Fuarla ilgili şu anda söyleyebileceklerim bunlar. E, kısa bir müzik arası vermek istiyorum. Akabinde hem fuarın içinde hem de fuarın etrafındaki diğer oluşumlarda özellikle Türkiye'den katılım yani Türkiye'den kimler neler yapıyor? Özellikle fotoğraf alanında çalışanlar fotoğraf sanatçıları ve edisyon üretenler neler yapıyorlar? Bunu vurgulayacağım. Müzik aramız e, Fransa'dan politik olarak e, angaje bir e, parça seçtim. Gu Governance de l'ignorance, kontr-humanist ve pasifist diyor parça. Yani humanistler ve barış taraftarlarının karşısında cehalet ve göz ardı edilenlerin yönetişimi diye çevirebileceğim bir parça. 3-4 dakikalık bu parçayı dinleyelim sonra programa haricinden sanata açık radyoda devam ediyoruz. Les sont en marche pour vous dire assez Économie, finance, investisseurs Ils voudraient vous entendre parler d'humanité Car elle ne nous trompent plus depuis un moment Cette hypocrisie dont vous faites preuve Même si beaucoup avalent encore bêtement Toutes ces conneries dont on les appreuve Attendez-vous venir les voix à l'horizon L'horloge s'apprête à sonner le glas de nos tyrans Tout porte à croire qu'ils s'en sortiront encore gagnants Mais l'histoire un jour nous donnera raison Donc, de l'ignorance contre humanité c'est pas si... Au matrice, une graine semée par des tas d'activistes Une conscience émergente et libératrice Ces manifestations aux quatre coins de la terre reflètent un ras général du monde entier Dans l'ombre s'unissent des révolutionnaires avec la ferme intention de tout changer tout ça, Nous sommes de ceux qui se lèveront ensemble contre la folie des tyrans ni est ni violent, nous ne vouons pas faire couler le sang Et c'est en construisant sans eux enfin que nous les désirerons Açık Radyo hariciden sanat programındayız. Ben Çeleng. Az önce dinlediğimiz parça francofonlara sözleri itibariyle daha çok hitap etmiştir. Oldukça siyasal olarak eleştirel ve angaje bir parçaydı. Governance, der ignorance yani göz ardı etmek ve cehalet anlamına geliyor ignorance ve onun yönetişimi anlamına geliyordu. Bu parçayı özellikle çalmak istedim çünkü hariciten sanat programında Paris'teyiz. Paris fotoğraf fuarı, Paris Photo'yu konuşuyoruz. Fakat geçtiğimiz yıl Türkiye'den de pek çok katılımcının ya da ziyaretçinin özellikle fotoğraf alanındaki isimlerin katıldığı Paris Foto esnasında son derece trajik olaylar meydana gelmişti Paris'te. Ee, şu anda biz OHAL döneminden geçiyoruz. Bir başka OHAL e, yeri de dünya üzerinde Fransa. Bunun temel sebeplerinden biri de geçtiğimiz yıl 13 Kasım günü tam da Paris Foto'nun ortasına denk geliyor. Bataklan başta olmak üzere Paris'te art arda yapılan saldırılardı. E, yüzlerce ölü, yüzün üstünde ölü ve yüzlerce yaralı bıraktı. Tam o dönemde Paris Foto da bir açıklama yaparak fuarı yarıda kesti. Grand Palais'in kapılarını kapattı ki daha en az 20 bin ziyaretçi daha bekliyorlardı. E, müzeler uzun süre kapalı kaldılar ve zaten ülke yasa büründü. Fotoğraf dünyasından tekrar Paris'e bu yıl Parifoto'la için giden e, orada olan arkadaşlarımız maalesef pek çoğu bunu deneyimledi. Bu tram da yanlarında taşıyarak gidiyorlar. Biraz da onun için onların da anısına bu parçayı çalmak istedim. E, Parifoto 10-13 Kasım tarihleri arasında Grand Palais'e gezilebilir olacak. E, şimdiye kadar hep e, fuarın tarihçesinden içerinden bu yıl neler göreceğimizden bahsettim. Türkiye'nin katılımı nasıl olacak bu fuar diye sorulacak olursanız Türkiye'den maalesef bu yıl bir galeri stand açmıyor. Geçtiğimiz yıllarda bu söz konusu olmuştu. Fakat Türkiye Fotoğraf Dünyası'nın e, uluslararası planda görünür isimlerinden iki sanatçı fuarda işleriyle yer alacak. Yusuf Sevinçli zaten Paris'te bir galeri tarafından da temsil ediliyor. Le Fils du Calvert galerisi tarafından ve aynı zamanda Flickran tarafından temsil ediliyor. Fligran'ın standında e, kitabı, sanatçı kitabı yani fotoğraf kitabı yer alıyor olacak. Bir diğer isim ise Fransa'da bazı koleksiyonlara da çalışmaları katılmış olan Louis Vuitton koleksiyonu gibi Silva Bingaz, Silva da André Frer Edition yani yine bu uluslararası 30 civarı dünya çapında fotoğraf alanında yayıncılık yapan kuruluş var. Onlardan André Frer Edition'un standında ayarılacak. Her ikisi de bu dönemde Paris'te olacaklar. Ee, Paris'te olacak diğer isimler arasında da bir oluşum var dikkat çekmek istediğim. Yusuf Sevinçli'nin de dahil olduğu bir e, oluşum bu. Adı Photobox from Turkey yani Türkiye'den fotoğraf kitapları olarak Türkçeleştirebileceğim bir oluşum. Ee, Paris Photo paralel düzenlenen ve tamamen fotoğraf kitaplarına odaklanan bir başka fotoğraf e, Fuar ya da buluşma daha var adı Polikopy 2014'ten beri düzenleniyor ve 35 editör uluslararası kitapçı ağırlıyor tamam ama fotoğraf alanına odaklanıyor. Ee, bir dernek aynı zamanda polikofi, evet. dağıtım yapıyorlar, promosyon tanıtım yapıyorlar, tamamen fotoğrafik edisyonlar, yayınlar üzerine ve Parifoto etrafında düzenleniyor. Onlar da çarşamba günü açılıyorlar, ee, cumartesi akşamına kadar devam ediyor. Bata Concorde Atlantik yani Concord Atlantik adlı bir e, teknede bu, Berge de saint porte Solferino yani Solferino e, rıhtımında e, bunları görmek mümkün. 35 tane uluslararası foto e, kitabı e, yayıncısı e, burada buluşacaklar. Pek çok etkinlik var. İşte biraz önce bahsettiğim bu e, Photobooks from Turkey grubu da Bu programa katılıyorlar. Örneğin şöyle şeyler yapıyorlar. Hemen programı burada duyurmak isterim. Paris'te olanlar Paris'e yolu düşecekler için. 11 Kasım günü saat 4.30'da Charlotte Schmidt, saat 5.00'da Cemre Yeşil, saat 5.30'da ise tabii hep Paris saatleriyle veriyorum Kürşat Bayhan ziyaretçilerle buluşuyor olacak Polikopi mekanında. 12 Kasım'da ise yine fotoğraf dünyasından tanıyacağınız Atakan saat 4'te, saat 4.30'da Sergen Şehitoğlu, saat 5'te ise Yusuf Murat Şen izleyiciyle buluşacak. 11 Kasım akşamı bir Türk gecesi bile yapıyorlar. Rakınızı getirin birlikte rakı içelim ve fotobukları foto kitap foto kitaplarında bir kenara koyu verelim diye eğlenceli bir sloganla çağrıyla yola çıkmış. Durumdalar. Kim var bu photobooks from Turkey'de diye soracak olursanız bu yıl bu kitap imzalarına ya da bu buluşmalara hepimiz aynı gemideyiz diye bir başlık koymuşlar. We are on the same boat diyorlar. İçlerinde e, bandrolsüz var. Bandrolsüzü çoğunuz tanırsınız. Bandrolsüzün altında, bu kolektifin altında da beş tane daha bağımsız yayıncı var. Bakkal Press, Folyo, ona göre Recollective ve Too Many Books var. 2011'den beri zaten bandrolsüz çeşitli yerlerde projeler yapıyor. Fil var. Burası bir e, hem kitapçı, hem bir kahve dükkanı ve atölye alanı Karaköy'de. Fuan var. Fuan mı? Volkan Kızıltunç ne Daha önce konuk etmiştik hariciden sanat programına Mimar Sinan Üniversitesi bünyesinde tamamen fotoğraf kitapları oluşumuna adanmış bir e, kuruluş bu bir oluşum ve yakında bir fotoğraf kitapları festivali de düzenlemek arzusundalar zaten onlar da bu programa katılıyorlar bu. E, Bu ve bunun gibi Türkiye'den bir araya gelen oluşumlar dayanışma içinde Polycopies Fotoğraf Tutabı festivalinde olacaklar. Bu festival çarşambadan cumartesiye kadar devam edecek. Ayrıntıları Polycopies web sitesinden edinmek elbette mümkün. Türkiye'den bir Son olarak bahsetmek isteyeceğim ise aslında fotoğraf festivali Paris Photo ile ya da ona paralel fotoğraf kitabı alanında düzenlenen polikopi ile alakalı olmasa da Türkiye'den bir oluşum ve Türkiye'den bir sanatçıya yer veriyor. Desteklemeye, duyurmaya değer. Protosinema Lara Ögeli bu sefer Paris'te bir sergiyle, bir yerleştirmeyle ağırlıyor. Protosinema bildiğiniz üzere misyon odaklı bir sanat. Kuruluşu dünyada farklı farklı yerlerde yani New York'ta, İstanbul'da, farklı kentlerde mekana duyarlı e, gezen ve geçici sergiler düzenliyor. E, 2011 yılında Marisiprito, Maris İstanbul'da yaşayan bir e, küratör e, onun öncülüğünde açıldı ve bu sefer... 8 Kasım'da yani yarın açılışı yapılacak saat 6 ile 8 arasında ve evet, 4 Aralık'a kadar devam edecek bir sergiyle Lara Ewell'in yeni prodüksiyonunu yapıyor. E, Notre-Dame Nazaret'te yani Paris'in 3. bölgesinde e, Republik ya da Tamp metrolarında inmek mümkün. 5 numarada Salı günü 8 Kasım Salı günü açılış yapıldıktan sonra 4 Aralık'a kadar devam edecek. Lara Ögel'in sergisinin adı Geri Dön Herşey Affedildi. Ee, yerleştirme heykel ve video kullanılarak yapılmış bir sergi. Bu ee, ana erke şüphe, korku ve belirsizliğin günümüz toplumundaki yeri üzerine düşünmeyi amaçlandırdığı basın bültelinde dile getirilmiş. Buluntu görüntülerden Bir video geri dön her şey affedildi Lara Ögel'in kaçma teması etrafında toplanan görüntüler çaresi kalında savaş ya da kaç içgüdüsüyle hareket etme haliyle ilişkileniyor. Yine programda bahsettiğim geçen yıl Bataklan e, diye adlandırılan bu gece kulübü konser mekanı başta olmak üzere Paris'teki bir seri mekana yapılan saldırı ve ondan sonra ortaya çıkan bu korku ...terör hayeti ruhiyesiyle de bence ilişkilendirilebilecek bir çalışma. Evden kaçan gençler, ilişkilerini bitiren aşıklar, ülkelerinden kaçan vatandaşlar... ...bu halin birkaç örneği demiş Lara. Kurallar kırılıyor ve otoriteyle müzakere tekrar başlıyor. Lara Öğren İstanbul'da yaşayan genç bir sanatçı... ...Paris'te proto protosinemayla açacağı bu sergiyi 4 Aralık'a kadar gezmek... ...mümkün olacak. Hariçtan Sanat Programı'nda teknik masada... ...bugün e, Başak vardı. Ona çok teşekkür ediyorum. Ben programcınız Çelenk. Paris'e odaklandım bugün. Önümüzdeki birkaç hafta... E, ...Paris'teki sergileri ve fotoğraf... ...fuanı gezdikten sonra yeniden izlenimlerimi... ...aktarmaya çalışacağım sizlere. Ama duyurmak adına programı bitirirken... ...Paris Foto ve o vesileyle... ...Paris'te olacak tüm... Arkadaşlara, fotoğrafçılık alanında çalışan herkese selam ediyor ve kolaylıklar diliyorum. Önümüzdeki hafta Haricien Sanat'ta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Haricien Sanat. Gezegenden Kültür Sanat Haberleri. Okay.